9. özellik siyasi beyanname biat İmam Ahmed Cabir'den tafsilatlı olarak şunları anlatıyor. Cabir: "Ey Allah'ın elçisi, ne üzerine sana biat edelim?" diye Resulullah Aleyhisselam'a sorduk." dedi. O da şöyle dedi. 1. Çalışkanlıkta ve tembellikte söz dinleyip itaat etmeye. 2. Zorlukta ve kolaylıkta infak etmeye. 3. İyiliği emredip kötülükten men etmeye. 4. Kınıyanın kınamasından çekinmeksizin Allah yolunda çalışmaya. 5. Sizin yanınıza geldiğim zaman bana yardımcı olmanız, kadınlarınızı, çocuklarınızı ve nefislerinizi koruduğunuz gibi beni korumanıza. Bunları yaptığınız takdirde cenneti kazanırsınız i̇bn İshak'ın rivayet ettiği, Kâb'ın rivayetinin son kısımlarındaysa konuyla ilgili olarak şunlar vardır. Kâb şöyle dedi, ona, Abbas'a dedik ki, ''Senin söylediklerini duyduk, ey Allah'ın elçisi, şimdi sen konuş, Rabbin ve kendin için istediklerini al, söyle.'' Bunun üzerine Resulullah konuştu. Kur'an okudu, Allah'a dua etti ve İslam'ın güzelliklerinden bahsetti. Sonra, ''Sizinle kadınlarınız ve çocuklarınızı koruduğunuz gibi beni korumanız üzerine biat yapmak istiyorum.'' dedi. Bunun üzerine Berab'in bin Rasulullah Resulullah Aleyhisselam'ın elini avuçlarının içine alarak, ''Seni peygamber olarak hak ile gönderenin adına yemin ederim ki, ailelerimizi koruduğumuz gibi seni de koruyacağız.'' ''Ey Allah'ın elçisi, sana biat ettik. Allah'ın adına yemin ederim ki, biz savaş ve silah çocuklarıyız.'' Bu bizlere atalarımızdan mirastır. Bera, Resulullah Aleyhisselam'la konuşurken Ebul Haysen bin Tihan söze girdi. Ey Allah'ın elçisi! Bizimle bazı kişiler Yahudilerin arasında bağlar vardır. Biz bu bağları keseceğiz. Allah seni muzaffer kıldığı zaman bizleri yüzüstü bırakıp kavmine döner misin? dedi. Resulullah Aleyhisselam gülümsedi ve sonra aksine kana kan ve yıkıma yıkım. ''Ben sizdenim, siz de bendensiniz. Savaştıklarınızla savaşırım, barıştıklarınızla barışırım.'' dedi. 1. Biatın konusunu içeren beş madde gayet kuvvetli ve açık olup, gevşeklik ve tahrif kabul etmez niteliktedir. İslam üzerine biat etmek başka, İslam devletini kurmak üzere biat etmek başka bir şeydir. Kişilerin Müslüman cemaatin fertlerinden sayılması başka, İslam devletinin onların kanları, canları, malları ve güçleriyle kurulması başka bir şeydir. Bu bağlamda baktığımızda 2. Akabe biatı savaş ve cihat biatıdır. Savaş bir yıkım ve yok etme savaşı değildir. Peygamberlik yönetiminin Medine'ye ulaşmasından sonra ona yardım etmek maksadıyla hedefleri belirlenmiş, düzenli bir şekilde planlanmış bir savaştır. Akıtılan her damla kan hedefe doğru akıtılmalıdır. Sürükleyici kin veya duygusal tepkiler için akıtılmamalıdır. Şartlara göre İslam cana eşittir, hatta onlar daha değerlidir. Çünkü kişi onun uğruna canını, malını ve kanını feda etmektedir. Kadınını, çocuğunu ve kendini koruduğu gibi İslami yönetimi korumaktadır. 2. Ensarın lideri Berab'in bin Mağrur hiç tereddüt etmeden hemen seni peygamber olarak hak ile gönderenin adına yemin ederim ki, Ailelerimizi koruduğumuz gibi seni de koruyacağız. Ey Allah'ın elçisi! Sana biat ettik. Allah'ın adına yemin ederim ki biz savaş ve silah çocuklarıyız. Bunu atalarımızdan miras olarak almışızdır diyerek cevap verdi. Bera burada resmi temsilcidir ve temsilci heyetin başkanıdır. Allah yolunun davetçilerinin gayretleriyle Müslüman olan kişidir ve burada kavminin imkanlarını Resulullah Aleyhisselam'a anlatmaktadır. Onun kavmi savaş ve silah çocuklarıdır. Bu İslami hareket için bir yandan onların savaş potansiyelini, diğer yandan da bu potansiyeli en iyi bir şekilde nasıl yönlendirebileceğini bilmesi gerektiği anlamına gelir. Böylece kabiliyetli kişiler yerlerini bulur ve savaşçılar kendi sahalarında çalışırlar. Hatta İslami hareket kendi gücüyle yardımcı güçleri birleştirerek istenilen rolü eda etmesini sağlamalıdır. Bu güçlerin sahipleri ne kadar tecrübe sahibi olurlar ve ne kadar savaşa katılırlarsa askeri planlamada ve savaşta da o kadar başarılı olurlar. 3. Emirler vermek başka, görüşmelerde bulunmaksa başka bir şeydir. Büyük bir Müslüman olan Ebul Haysen bin Tihan radıyallahu anh biattan çok önce önemli bir konuya değindi. Bu konunun açık olarak çekinmeden ortaya konulması gerekiyordu. Ey Allah'ın elçisi!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 Bir Müslümanla peygamber arasında yapılan anlaşmalardan en güzel bir örnek. Muharekenin tabiatı yeni durumları gerektiriyordu. Silah taşımak her şeyi yiyip bitiren tüketici bir savaş anlamına geliyordu. Günümüzdeki İslami hareket de mesela cihat hareketini üstlenmeden ve silah taşımadan önce güven içerisindeydi. Müslüman gençler devlet kademelerinde vazife yapıp boşlukları doldurmaktaydılar. Hatta bir dönem bazı Müslüman gençler Halk Konseyi'nde onların isimlendirdikleri gibi görev alabildiler. Yazar burada bazı Arap ülkelerindeki uygulamaları kastetmektedir. Fakat bunların hepsi cahiliye sistemine hizmet ediyorlardı. Aynı zamanda bunların hiçbiri kendisinin İslami hareketin bir parçası olduğunu ilan etmiyordu. Müslüman olduğu gerekçesiyle yönetimden uzaklaştırılanlar şüphe ve zan üzerine görevden alınıyorlardı. Cihat üzerine biat yapılmadan önceki durum da buydu. Fakat bundan sonra durum tamamen değişti. Bir kişinin bir operasyona katıldığı veya silahlı bir örgüte katılmayı düşündüğü ve girdiği zannedilirse, bu o kişinin idamı ve yok edilmesi anlamına geliyordu. Hatta bundan da öte, aile ve akrabalarının yok edilmesi anlamına geliyordu. Ebul Haysen bin Tihan radıyallahu anh'in değindiği konu budur. Çünkü Yahudilerle anlaşmayı bozmak, onlara savaş açmak anlamına geliyordu. Resulullah Aleyhisselam'ın böyle bir durumda onları yüzüstü bırakıp Mekke'ye dönmesi, Müslümanları Yahudilerin zulmü altında bırakmak demekti. Böylece Yahudiler istediklerini yapacaklar, Müslümanları ortadan kaldıracaklardı. Onun için Ebu'l-Haysem radıyallahu anh'in Peygamberle bu konuda tartışmaya hakkı vardı. Ne kadar yükselirse yükselsin, dünyada hangi yönetim, tartışma ortamının üstüne çıkabilir. Kainatta hangi yönetici hesaba çekilmekten kurtulabilir? İslami hareket içerisindeki her asker çok iyi bilsin ki, kendisini tek başına ateşin ortasında kıvranır vaziyette bırakıp, savaştan çekilen yönetime karşı bu şekilde itiraz etmesi ve onu hesaba çekmesi hakkıdır. Yönetimin emriyle dökülen bir damla kan onun boynundadır. Kıyamet günü o kanı niçin akıttığı ve o kanın niçin kaybolmaktan korumadığı kendisine sorulacaktır. Kainatın efendisinin İbn Tiha'nın itirazına cevabı ne olmuştur? Aksine kanakan yıkıma yıkım, ben sizdenim, siz de bendensiniz. Savaştıklarınızla savaşır, barıştıklarınızla barışırım. Bu ebediyete kadar kainatta yankılanacak olan bir nidadır. Yönetim tabandan. Tavan da yönetimden bir parçadır. Varlıkta ve yoklukta birbirleriyle bütünleşmiş ve birbirleriyle erimiş ortaklardır. Kanları bir, akıbetleri bir, musibetleri bir, sorumlulukları birdir. Anlaşmayı yapan lider pozisyonunda olan Resulullah Aleyhisselam, askerlerine savaş açanlara karşı savaşmaya ve onların barıştıklarıyla barışmaya hazır olduğunu belirtmiş, her iki durumda, yani savaşta ve barışta, kendilerinin esas olduğunu vurgulamıştır. 4. Rivayetlerden anladığımız son mülahaza şudur. Ensar radıyallahu anhüm, Ebu'l-Haysem'in mülahaza ve itirazıyla yetinmiştir. Onun bu itirazı, genelin görüşünü yansıtıyordu. Resulullah da ona cevap verirken, onun geneli temsil ettiğini göz önüne alarak cevap vermiştir. Bu itiraz gayet yöntemli ve meşru bir itirazdı. Olur olmaz kargaşa çıkarmak için ortaya atılan türden değildi. Bunun manası şudur. Düzenli bir hareket içerisinde tenkit, itiraz ve hesaplaşma genellikle şer'i ve ölçüler içerisinde yapılır. Her kardeşin kendi keyfince konuştuğu kargaşa ortamı içerisinde değil. Günümüzde bu ölçüleri İslami hareket içerisinden oluşan Şura Meclisi temsil etmelidir. Yönetim kurulunu hesaba çekecek, şer'i ve yapıcı tenkitleri yöneltecek, Münakaşaya girecek ve ortaya kaideler hakkında görüşler sunacak olan bu meclistir. Yönetim kurulunun da bütün sorulara cevap vermesi ve görüşleri değerlendirmesi gerekir. Böylece örgüt, kuvvetini, birliğini ve devamlılığını güvence altına almış olur.